Genç, şöyle dua et, Ya Rab, amelimi güzelleştir, ecelimi yetiştir, demesini tavsiye etti. Irbat, Allah senden razı olsun, sen kimsin, dedi. Genç ben, müminlerin kalbinden üzüntüyü gideren Ribail adındaki meleğim, diye cevap verdi.